Huzuruna uhrada ihtişamlar serilecek. Risale-i Nur'un kusurlu hadimi Zekai. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alamin. Ayetinin veraset-i Ahmediyye Aleyhissalatu vesselam cihetinde manayı işari noktasında bu asırda o rahmeten lil bir aynesi ve hakikatı Kur'aniyenin bir hakiki tefsiri olan Risale-i Nur o külli rahmetin bir cilvesi, bir numunesi olmasından, Hakikat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam bir kısım evsafını manâ mecazi ile cüz'i bir varisine verilebilir diye bu parlak kasideye ilişmedim. Yalnız Hakikat-ı Ahmediye aleyhissalatü vesselam ile âinesinin farkına işareten bazı kelimeler ilave edildi. Sayit Nursi Huzur bulur bugün seninle âlem… Ey bu asırda rahmeti alem risaletün nur. Sürür bulur bugün seninle Adem. Ey bir rahmeti alem risaletün nur. Bu hasta gönüller çoktan perişan. Varsa sende eğer Lokman'dan nişan. Bir şifasun gel ey mahbubuz zişan. Ey cilve-i rahmeti alem risaletün nur. Gelmez mi sonu bu uzun hecenin?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 Olduk hepimiz Onur'un bir kulu nur yolunda yürüyen hem ne mutlu ey numune-i rahmeti alem risaletün nur Nurs'un nur çıkan nurlu dağında bülbül öter bahçesinde bağında tozu olsak onun pak ayağında ey rahmeti alem cilvesi risaletün nur Dertlere dermanısın mahbubu cansın hem Câmi-ül Esma vel Kur'ansın hem de nuru haktan bize ihsansın. Ey bir rahmeti alem risaletün nur. Bu alemde madde değil bir özsün. Her zerreden bakan bütün bir gözsün. Kainata hayran eden bütün bir yüzsün. Ey misali rahmeti alem risaletün nur. Aslı evvelisin balın şekerin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 Göz yaşını kanlar ile silerdik. Görsek diye seni haktan dilerdik. Ey bir temsili rahmeti âlem risâletün nur. Çünkü sensin bu asırda rahmeten lil âleminin cilvesi. Çünkü sensin şimdi şefîul müznibi'nin varisi. Ârisna yağıyat el müstağîfîn bir duası. Ey şûley-i rahmeti âlem risâletün nur. Şifa bulsun şimdi biraz yaramız, revaç bulsun geçmez olan paramız. Saç nurunu aka dönsün karamız. Ey ziya rahmeti âlem risaletün nur. Cürmümüzle külhan gibi pür narız. Dert elinden hem her gün zaru zarız. Affet bizi madem sana hep yarız. Ey nuru rahmeti âlem risâletün nur.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 Nur elinden içeli biz şarabı çevirmişiz tatlılığa azabı bir mahbubun biz de olduk türabı, ey bize rahmeti alem risaletün nur aşıkların arşa çıkan feryadı ağlatıyor opak ruhlu ecdadı allah için eyle bize imdadı ey muhtaçlara rahmeti alem risaletün nur Gökler saldı bela, yer verdi bela. sarstı afakı bir acı vavayla. Rahmet et aleme ey nuru Mevla. Ey cilveyi rahmeti alem risaletün nur. Bir yanda sel var, bir yanda kan akar. Bu bela ateşi alemi yakar. Ağlayan bu beşer hep sana bakar. Ey numuneyi i rahmeti alem risaletün nur.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 Masumların kanlarını içerler. Ebu Cehlin Nemrutları geçerler. Ölümlerden ölümleri seçerler. Ey şimdi bir rahmeti âlem risâletün nur. Bir mikrop ki ciğerleri dişliyor, kanımızla kendisini besliyor. Temiz yurdu telbis edip pisliyor. Ey bir eczahane-i rahmeti âlem risâletün nur. Gazilerin fatihlerin konağı, seyitlerin serverlerin otağı. Bu vatandır şehitlerin yatağı. Ey cilveyi i rahmeti alem risaletün nur. O şehidin ala dönmüş kefeni, miskler kokar güle benzer bedeni. Öper melekler de nurlu naşını, Ey numuneyi i rahmeti alem risaletün nur.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 Hasan Feyzi rahmetullahi aleyhi ebeden daima.